Merhabalar ben İştar Gözaydın bugün e, programda tek başınayım e, daha doğrusu sunucu olarak tek başınayım e, Ayşe e, bana katılamadı bugün ama iki değerli konuğum var e, bugün e, gezi e, olayları e, sonrasında oluşan bir e, hukuk o, yapılanmasından bahsedeceğiz konuklarımla önce size konuklarımı tanıtayım e, Hoş geldin Berin. Teşekkürler. birin Demir e, konuklarımdan birincisi. Diğeri ise e, İbrahim Demirci. Hoş geldiniz İbrahim. Hoş bulduk. Merhaba. Merhabalar, Berinle program yapmak benim için bir keyif, Berin benim 30 senelik dostum, eski öğrencim, <gülüyor> evet. dolayısıyla çok keyifli bir şey, burada bir araya gelmek. Benim için de hocam, çok teşekkür ediyorum ayrıca. Berin nasıl oluştu, ilk önce bir senden dinleyebilir miyiz bu gezi olayları sırasında çok ciddi bir takım hukuka aykırı durumlar yaşandı. Nasıl oluştu sizin grup? Bir kere grubu bir tanımlayabilir misin? Nasıl oluştuğunu anlatabilir misin? Evet, Bizler zaten e, Gezi direnişi esnasında Gezi'de olan ve direnen e, arkadaşlardık. E, hepimiz süreci birlikte yaşıyorduk. E, sonra e, 7-8 arkadaş daha önce iş cinayetleriyle ilgili birlikte çalıştığımız bir grubumuz vardı. Dedik ki biz ne yapalım, nasıl yardımcı olalım ve gezi devam ederken, direniş devam ederken aslında stand açmaya karar verdik. Hı hı. Fakat malum nedenlerle standı açabilmemiz hiçbir zaman mümkün olamadı. Her seferinde dağıldı. Sonra çağrı yaptık bu konuda. Gezi de direnişte her türlü hak ihlaline dair. Ee, yaralanmalar ondan sonra işte özgürlüklerin kısıtlanması Gaza maruziyet konularında meslektaşlarımıza bir çağrı yaptık Hep beraber e, gezi ruhuna uygun bir şekilde e, Herhangi bir hiyerarşi olmadan e, nasıl e, işte şey yapabiliriz Gelelim hep beraber konuşalım dedik e, Bu çağrının sonunda da herhalde yaklaşık bir kırk kadar meslektaşımız bir araya geldik e, çoğumuz birbirimizi tanıyoruz Hı -hı. Çoğunlukla genç meslektaşlarımızdan oluşan e, Ve böylelikle başladık çalışmaya e, Ve e, kendimize de işte e, gezi ruhuna uygun olarak Yaptığımız işin ruhuna uygun olarak Gezi hukuku dedik e, Ve böylelikle başladık şey sırasında yani olaylar sırasında e, sosyal medyanın müthiş bir etkisi vardı. İtiraf edeyim herhalde e, yaşım e, dolayısıyla ben şeyi e, Twitter'ı çok fazla beceremeyenlerdenim ama e, Facebook mesela çok e, ilginç bir e, kanaldı. E, hatta Twitter'ın daha da e, önemli olduğu söyleniliyor ama e, bir takım mesela telefonlar veriliyordu vesaire. ...bunlarla sizin içiniz oldu O bara'nın e, CMK servisiydi. Hı -hı. Verilen telefon numaraları. E, ilk akut dönemde... ...ilk yapılan müracaatlar... ...özellikle hepsi bir merkezde kayıt altında... ...tutulabilmesi için... E, ...Baro'da bir kriz merkezi Hı -hı. kurulmuştu. E, bütün meslektaşlarımız... ...ki bizler de zaman zaman orada... ...görev aldık. E, oradan dağıtım yapıldı ve... ...şey altında tutuldu. E, herkes listelenebilsin diye. Hı -hı. Herkes kontrol altına tutulabilsin diye... Orası baroydu Hı -hı. E, oradan başladı ilk önce biz sonra e, barodan farklı bir grup olarak İstanbul barosu üyeleri ama barodan farklı bir grup olarak kaldı ki bizim grubumuzda sadece avukatlar da yok şu anda Hı -hı. başka meslek gruplarından olan insan hakları savunucuları Hı -hı. da var Hı -hı. E, herkesin yapabileceği bir iş var çünkü dinamik bir grup. Hı -hı. Bu Dolayısıyla... yalnızca İstanbul çerçevesinde mi? Benzer başka gruplar, başka şehirlerde var mı? Ankara'da da varız. Aha Ankara'da da. Evet. Ankara'da. evet. Peki İbrahim o zaman sizden biraz da dinleyebilir miyim? Şu anda ne yapmakta Gezi Hukuku? Gezi Hukuku şu anda ne yapmakta? Yani öncelikle biz bir web sitesi kurduk. Hemen bir gün içinde, iki gün içinde faaliyete geçti. Onun da ismini verelim adresini gezihukuku.org şeklinde. Ee, ve oradan hemen başvurular e, toplanmaya başlandı. Bir çağrınız vardı hatta yani evet. bana da ulaştı. Ben de Hı -hı. Facebook'ta kendi sayfamda e, paylaştım vesaire. Twitter evet. hesabı Hı -hı. açıldı, e, Facebook hesabı açıldı. Oradan e, çağrılarla. İnsanlara e, direniş sırasında direniş sonrasında yaşadıkları hak ihlalleri polis terörünün uygulanması sonucunda maruz kaldıkları sıkıntılar e, hukuka aykırılıklarla ilgili e, web sitesinde bir çağrı yapıldı e, bir format hazırlandı oraya ilişkin orada bütün yaşananan yaşanılan hikayelerin anlatılmasını istendi. Hı hı. Onları topladık. Yaklaşık 90-100 civarında bir başvuru geldi. Hı hı. Başvuruların büyük kısmı İstanbul'dan geldi. Yani aralarında Ankara'da var, Mersin'de var, İzmir'de var ama onlar azınlıkta. Dolayısıyla onları oradaki arkadaşlara şey yapmaya çalışıyoruz, yönlendirmeye çalışıyoruz. Ee, başvuruların e, niteliği hakkında isterseniz evet. e, şey yapabilirim e, bilgi verebilirim. Hem böylece de e, yani e, gezi direnişi ve sonrasında yaşanılan hak ilerleri de e, daha e, netliğe kavuşmuş ol olur. E, yani ağırlıklı olarak e, ilerlerin başında e, gaz bombası ve gaz tabii ki gaz tüfeğiyle e, yapılan e, yaralanmalar Hı -hı. söz konusu. Hı -hı. Bunu hepimiz biliyoruz hani gazetelerde yazdı bir şekilde yer alıyor ve doğrudan emniyet güçlerinin polislerin insanları doğrudan hedef alarak yaptıkları bir atıştı herhangi bir şekilde genelgeye veya mevcut uluslararası mevzuata uygun olmaksızın yapılan atışlardı ki biliyorsunuz İçişleri Bakanı da zaten bu konuda bir genelge yayınlayıp bütün yapılanların ne kadar hukuka aykırı olduğunu da kendi ağızlarından teyit etmiş oldu. Doğrudan polisin saldırısından kaynaklanan şeyler var, hak ihlalleri var. Hı hı hı. Sokakta, sokak aralarında, meydanda nerede olursa olsun gece gündüz hı hı. yani sonuçta polisin görevi gözaltına almaktır. Hı hı. Gözaltına hı hı. aldığı andan itibaren o kişi eee polisin emniyeti cinayetli uğrayanlar kötü muamele Evet, uğrayanlar. o kötü muameleler var. Hı -hı. Gözaltı sırasında, e, işlemi sırasında Hı -hı. emniyette, karakolda yaşanılan hakillerleri var. Burada Hı -hı. da hem sözlü hem fiziki şiddet var, darp var, Hı -hı. cinsel e, taciz var. Cinsel taciz var, küfür Hı -hı. var. Hı -hı. Yani bunlar ağırlıklı olarak yer alıyor. Ee, bir de e, tabii ki e, hani bize yansıması itibariyle e, e, gelen e, şeyler var. Yakınmalar, mağdurların e, hak ilerleri var. E, Direniş süresince e, evinden çıkamayan insanlar var. Hı hı, hı. Yani tabii ki yaralanmalara ve ölümlere baktığınız zaman belki biraz daha hafif derecede bir şey ama e, toplumun geneli açısından değerlendirdiğiniz hı hı. zaman bu da çok önemli bir Yaşam kalitesinin bir anlamda tabii yani. ihlale uğraması, kısıtlanması özgürlükleri. Tabii tabii özgürlükleri. evinin balkonuna, evinin salonuna gaz kapsülü düşen insanlar var. Psikolojileri Hı -hı. bozulmuş insanlar var. Sadece yani fiziksel şey değil, yaralanmalar değil, Hı -hı. ruhsal yaralanmalar da çok Hı -hı. yaygın. Hı -hı açık açık söylüyorlar. Biz apartman olarak bir başvuru yapmak istiyoruz evet. diyorlar. Çünkü işte Elma Dağda ve yani dim işte sıra servilerde oturuyorlar ve e, bütün o polis teröründen dolayı evinden dışarı çıkamıyor. Evet. Yani ekmek almaya gidemiyor, işine gidemiyor. Yani <gülüyor> hani anayasadaki hangi temel hakkın ihlal edildiğini çok rahat tartışabiliriz. <gülüyor> yani e, bir sürü hak çok açık bir şekilde ihlal edilmiş. O tür başvurular var. Biz şimdi başvuruları topladık. Dediğim gibi yaklaşık 100 e, civarında bir başvuru var. Ee, başvura, başvurucularla mağdurlarla bir toplantı yaptık bir kısmıyla ee, Büyük bir kısmıyla e, telefonda görüşme yaptık ee, Onlara şunları e, açıklamaya çalıştık Burada en temel e, konu e, bir kere e, bu mağduriyetlerinin yaşanan hak ihlallerinin Hukuka aykırıklarının ne olursa olsun e, mümkün mertebe olabildiğince belgelendirilmesi gerekiyor <Gülüyor> Çünkü bunun e, uzun erimli bir hukuki süreci var yani idari başvurulardan hı hı. tutun e, yargısal süreçlere kadar ve bütün bu süreçlerde e, bir şekilde yaşanılan ihlalleri e, belgelememiz gerekiyor ki e, hani başvurular ve hı hı. E, yargısal süreçlerin e, mağdurlarla yine bir ee, şeyi olsun anlamı olsun ve bir sonucu olsun bunları anlatmaya çalışıyoruz bu belgelendirmeleri istiyoruz ee, açık yaralanmaları varsa göz altında darpları varsa bunların adli tıp veya hastane raporları ile belgelendirilmesini istediyorum istiyoruz ee, eğer sadece gaza maruz kalmışsa e, bu maruziyetten dolayı da e, rapor verilebiliyor uzun süre e, gaza maruz Hı -hı. kalındığı zaman astıma bile yol Tabii. açabilen e, bir sonucu var. Buna ilişkin e, raporlarını istiyoruz veya e, herhangi bir e, üzerinde fizik bir e, şey olmasa bile bir yaralanma olmasa bile e, o anda o bölgede Taksim'de Elmadağ'da Sıra servilerde orada yaşıyorsa veya orada geçmişse bir şekilde e, videolarla bu belgelenebiliyorsa buna dair de hani bu videolan videoları şey yapıyoruz talep ediyoruz. Hı hı. Biz de zaten kendi içimizde gezi hukuku içinde böyle bir iş bölümü yaptık arkadaşlarımızla bir şey bölümümüz de var video toplama, oradan gelendirme dil toplama, toplama hı hı hı. grubumuz da var. O arkadaşlar da aynı zamanda hani mevcut ulaşılabilir internette olan veya kendi çevremizden Arkadaşlardan video topluyoruz e, ve e, ona göre başvurularda yararlanmaya çalışacağız onlardan. Ee, peki bir de mesela bir takım protestolar oldu. E, şeye, e, Geziye, Taksim'e bizzat çıkmayan ama mesela e, apartmanlarından işte e, <gülüyor> tencere, ten, ha, tava, tencere çalar. tava çalarak <gülüyor> vesaire. Ve onlar aleyhine de bir takım e, işlemler yapıldığı e, ifade ediliyor. Gerek e, basında gerek e, ...kulaktan kulağa duyulan e, çerçevesinde... E, ...bunlarla ilgili herhangi bir başvuru aldınız mı... Ee, bunlarla ilgili e, ben en son bugün gelirken baktım e, tabloya başvuru tablosuna. Bunlarla ilgili henüz bir başvuru yok. Hı hı. E, yani bunun da bir şekilde e, yani duyurusunu yapıp veya ulaşabileceğimiz e, hani buradan da sonuçta bu duyuruyu yapabiliriz. Eğer hı hı. E, bu tür hakkında Tabii. şikayete başvurulmuş veya kendisine bir çünkü idari para cezası kesiliyor. Hı hı. Kabahatler hı hı. Kanunu'na göre veya hı hı. çevre kanunu'na hı hı. göre yine idari para cezası kesiliyor. Yani böyle bir para cezası durumu olursa yani gezi hukuku bildirmelerini veya gezi hukuku koma ...bir maille bildirmelerini... ...isteriz. Hı hı. E, hani mümkün mertebe... ...hızlı bir şekilde bunu yapabilirlerse iyi olur. Çünkü yani sanırım var. süreli... Evet, evet. ...yani onlara itiraz evet. belli bir... ...süreye tabi. E, biz bunun da... ...hukuki takibini kişiler... ...ve toplum adına yapmaya gönüllüyüz. E, i̇şin e, süreç... ...kısmını isterseniz bir müzik... ...arasından sonra konuşalım. Araya bir e, parça... ...müzik katalım. The Temptations'tan dinliyoruz. Law of the Land... Bu güzel parça devam etmekte ama bizim de sohbetimiz devam etmekte. Ee, peki bu e, idari, e, daha doğrusu e, yargısal süreçler hakkında isterseniz biraz da sohbet edelim. E, ne tür davalar açılacak? Bunlarda sürelerin önemi ne? E, tabii ki deliller son derece önemli ama onun dışında başka nelere dikkat edilmesi gerek? Ne oluyor ne bitiyor? Biz dava olarak topluca avukat arkadaşlar hep beraber oturduk konuyu tartıştık ve ilk önce Türkiye TBMM'nin insan hakları komisyonuna bir öncelikle bir şikayet yapılmasına aynı şekilde İçişleri Bakanlığı'nın içinde de aynı şekilde bir komisyon var oraya da bir şikayet yapılmasının doğru olacağı kanaatine vardık ve bize yapılan bütün başvurular için. ...her bir için ayrı ayrı bu başvuruları yapacağız bir kere. <gülüyor> Ondan sonra ceza davası... ...her bir için ayrı ayrı... Herkese bu nedenle bize müracaat eden bütün mağdurlarla... ...tek tek görüşmeler yaptık... ...gelebilenlerle yüz yüze, gelemeyenlerle telefonla... ...ve ilişkilerimiz de aynı şekilde devam edecek... ...bundan sonra da her aşamada bilgilendirme konusunda... ...ceza davası yoluna şikayet, suç duyurusu ve şikayet yoluna başvuracağız... Ve peşinden de e, tam yargı davaları idare mahkemelerinde hı hı. E, maddi ve manevi tazminat davaları hı hı. açacağız. Hı hı. E, bunu yaparken de e, biz format dilekçeler hazırlayarak bunu da mağdurların eline vererek e, bu dilekçeleri vermelerini istemek şeklinde değil. Gezi ruhuna uygun bir şekilde aynı yöntemle birlikte hak arama mücadelesinin de hukuk yoluna başvurmanın ve bu yolda mücadele etmenin de gezi ruhunun devamı olduğunu, ona dahil olduğunu düşünerek hep birlikte yapmaya, her aşamada baştan sonuna kadar birlikte yapmaya özen göstererek devam edeceğiz. Bu anlamda isterse bize başvurucular... ...kendileri vekalet vermeden ama her aşamada biz yanına olarak devam edebilecekleri gibi tercih edenler... ...bizlere vekatname vererek yine hep beraber onlar bu sefer bizimle her aşamada birlikte olarak devam edeceğiz. Şu anda ilk grubumuz vekatnamelerini çıkardı. Vekatnamelerin bize ulaşmasını bekliyoruz. Zannediyorum bu hafta sonu itibariyle ilk başvurularımızı yapacağız... Ee, bunun dışında İbrahim senin ekleyecekleri. İtiraf edecekleri. edeyim ben ceza davaları bakımından e, tamamıyla cahilimdir ama idare özellikle davalarında çok ciddi süre e, sınırlamaları var. Dolayısıyla o sürelere uyabilmek için e, ne, ne kadar acilen hareket edilmek gerekiyor İbrahim isterseniz onu da sizden dinleyelim. Ee, onun için öncelikle yani e, komisyonlar için tabii ki bir süre yok yani hı hı, onun için hı. hemen e, zaten vekatnameler çıkar çıkmaz başvuru yapılacak. İdari yargı için tabii ki hı hı. bir yani e, bir e, idari yargıda iki tür dava var e, bir iptal davası işlemin iptali bir de. ...tazminat davaları açıyoruz. Burada yani işlem iptal ile ilişkin bir şey söz konusu değil. Eylemden kaynaklanan tam yargı davaları. E, tam yani yargı davaları açacağız. Maddi manevi tam yargı e, tazminat davaları açacağız. E, bunun için tabii öncelikle idareye bir e, başvuruda Hı -hı. bulunmak Hı -hı. gerekiyor. Yani vekaletler gelir gelmez bu başvuruları da yapacağız. Hı -hı. E, burada bir... Eğer e, insanlar maddi olarak zarar görmüşse işte bu e, iş gücü kaybı da hı -hı, söz konusu hı -hı, olabilir. Hı -hı. Kendi fiziksel hı -hı. E, uğradıkları zararlar da olabilir. 10 gün 15 gün e, işe gitmeme hı -hı. E, veya e, uzuv kaybından hı -hı. kaynaklanan e, tazminatlar olabilir. Bunların e, türüne göre e, ilgili bakanlığa ve valiliğe bir e, talepte bulunuyoruz. Hı hı. Diyoruz ki e, bizim mağduriyetimizden dolayı uğradığımız maddi tazminat şu kadardır. Manevi tazminat şu kadardır. Dolayısıyla e, bu zararın giderilmesini e, talep ediyoruz. E, de e, bir cevap veriyor bize ve mağdura. Diyor ki hani ben şu kısmını kabul ediyorum veya hiç kabul etmiyorum reddediyorum diyor ve o süreden sonra artık e, veya sessiz kalıyor veya evet. sessiz kalıyor. Sessiz kalırsa da zaten reddetti, kabul edilerek bu defa o süreç başlıyor. Evet, süreç başlıyor. Dolayısıyla bunları biz yani şu anda adli tatildeyiz. Yani bir hani herhangi bir zaten süre söz konusu değil. Adli tatili biz vekaletnameleri ve dilekçeleri hazırlamakla şey yapacağız, değerlendireceğiz. Adli tatil biter bitmez de bu işlemlere hemen anında şey yapılacak başlanacak. Peki, idari e, itiraf edeyim şurada benim bir soru işaretim var idari para cezası söz konusu olursa hı hı. E, idari işlemlerde işlemin tebliğinden itibaren 60 gün içinde bu e, şeyin başvurunun yapılması lazımdır. Para Hı -hı. cezalarında da e, bu geçerli değil mi? 60 günlük süre. E, şimdi kabahatler kanunundan kaynaklanan e, bir para cezası olursa e, orada normal idari başvuru yolu değil. Yani burada Heh, biraz tamam. çekinceli söylüyorum. Hani e, ona tekrar bir göz atmakta fayda var. O yüzden hani dinleyen bu da o şekilde şey yapsınlar dinlesinler lütfen orada hani idari yargı süreci değil de hani bildiğim hatırladığım kadarıyla ceza mahkemesine karşı işlemin öyle Evet yani hani para cezasının iptali için dava dava açılıyor o oradaki süreç için ben de idari yargı süreci değil daha adli adli yargı süreci itibariyle şey yapıyor işte bizim mağdurları ilişkin olarak açacağımız, dava yani kendi mağduriyetlerinden kaynaklanan dava tamamen idari yargıda açılacak. Maddi ve manevi tazminat davası. Tamam. Tencere, tava e ayrı bir eylemleriyle ilgili olarak değil. kendilerine gelecek para cezalarına karşı süre çok daha kısıtlı. Bu Hı -hı. idari yargıda açacağımız tazminat davasında öyle çok ...aman aman hızlı bir şeyimiz yok. Acilen A hareket acili... edilmesi gerekirmiyor ama bir yandan da... ...birçok belgenin, delilin Tabii. vesairenin toparlanabilmesi için de... ...önemli bir süreçten bahsediyoruz. Tabii. Çünkü hele ki zaman geçerse bir takım şeyleri toparlamanın imkanı kalmıyor. E, şüphesiz çünkü... Yani e, biz gezi hukukunu e, yani ilk başta nasıl oluşturalım nasıl yapalım derken yani sadece e, hani bir iyilik sever maksadıyla yani insanlara hukuk yardımda bulunalım maksadıyla değil. Sonuçta şöyle bir şey düşündük yani e, gezi direnişi bir e, aynı zamanda kendi hukukunun da yarattı Hı -hı. Yani Hı -hı. Gezi Parkı'nda yarattı, Ankara'da yarattı, İzmir'de yarattı, meydanlarda yarattı. E, bu önemli bir hukuk. E, yani insanların Hı -hı. birbirleriyle dayanışma, e, birbirleriyle paylaşma, yardımlaşma ve e, üretme üzerine kurdu bir hukuk. E, devletin olmadığı ve Hı -hı. herkesin kendisinin birey olarak, toplum olarak içinde yer aldığı bir hukuktu. Biz Gezi hukukunu kendimize ifade ederken de biraz da böyle bir şey kurduk. Yani biz bu yaratılmış hukukun... Bir parçası olalım bunu devam ettirelim. Dolay yani hukukun bir başka tanımıyla da burada e, üretilmiş şüphesiz. oluyor. Yani yalnızca teknik bir şey e, araç olarak değil bir iletişim bir toplumsal e, ilişki ve bağ evet. dayanışma. Evet evet evet. Ee, yapılanma olarak da e, şey oluyor. Pardon, e, Berin, sen demin bir şey söylüyordun ve söz kesildi. Çok özür dilerim. Biz e, burada tabii ilk başladığımızda başımıza gelecekleri üç aşağı beş yukarı tahmin edebildiğimiz için hep e, bütün kanallardan. Ulaşabildiğimiz kadarıyla e, delillendirmeye Hı. ağırlık verdik. Ne kadar yani bulundukları ortamı, ortam delillendirmelerini, günleri, şeyleri birbirlerine karıştırıyorlar. Not almalarını, ondan sonra hastaneye gitmelerini ve mutlak surette doktorlara rapor alınması. rapor alınması konusunda ilk önce yapmaya çalıştığımız şey e, delillendirmeye Hı. çok önem verilmesini sağlamaktı. Ondan sonra bize başvuranları da delillendirmeye hatta biraz cesaret edemeyenleri de cesaretlendirmeye bu yönde. Çaba sarf ettik ki bu hak arayış sürecindeki şeylerimiz, emeklerimiz boşa gitmesin sonuca ulaşabilelim diye delilendirmeye önem verdik. E, ilave etmek istediğim bir şeyler var mı? Çünkü yavaş yavaş süremizin sonuna doğru yaklaşıyoruz. E, yani şunu ilave edebiliriz tekrar e, bir şekilde eğer yeni dinlemeye başlamışlarsa e, gezi hukuku nokta e, e, mağduriyetlerini ...bize bildirebilirler... ...veya gezihukuku.com'da... ...böylece... ...bizle bir ilişki kurmuş olabilirler... ...biz de onları en kısa sürede yanıtlarız... ...ben de bir şey... ...ekleyerek bitirmek istiyorum... ...bu bütün süreçte bir arkadaşıma... ...sürekli bütün çağrılarının altına... ...şöyle bir cümle ekliyordu... ...ben de o cümleye bayıldım... ...ben de onunla bitirmek isterim sözlerimi... ...yalnız değiliz, hepimiz birbirimize emanetiz... ...herkesi bekleriz... <gülüyor> Bugünkü programda iki değerli konum vardı Gezi Hukuku grubundan Sayın İbrahim Demirci ve sevgili Berin Demir birlikte Gezi Hukuku'nun bir girişini yaptık. Daha sonraki programlarda nasıl gelişmeler yaşanıyor, ne gibi yollar alındı bunun sohbetini yapabilirsek sizden bunu sözünü alabilirsem çok sevinirim. Memnuniyetle tabii Elbette. ki her zaman. O zaman hoşça kalın görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Yasaların ruhu. Adalet arayışından sosyal mühendisliğe Hazırlayan ve sunanlar Ayşe Çavdar ve İşler Gözaylı. Açık Radyo program destekçisi olun.